Evet, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ecmain rabbi işrahli sadrihi ve esirli emri yefkahu kavli. Geçen e, dersimizde Rum suresine başlamıştık. Son olarak 7. ayeti kerime, 6. ayeti kerimeyi yeniden Kısaca hatırlatalım ve devam edelim. Cenab-ı Allah dilediği kimseye zafer verdiğini dile getirdikten sonra her şeyin onun vaadiyle, onun kader ve tesbitiyle olduğuna işaret buyurmak üzere ve'de Allah diye buyuruyor. Tabi Arap dili açısından bu vaadallah kelimesinin e, izahı farklı yani ayrı bir bahis demek istiyorum. Ayrı bir konu. Onun üzerinde durmadan manası kısaca şu. Bu Allah'ın kesin olarak yaptığı bir vaattir. Kesin olarak tahakkuk edecektir. Nittekim ondan sonraki buyruk da bunu teyit ediyor. La <gülüyor> yuhlifullahu Allah vaadine muhalefet etmez. Vaadinden caymaz. Ne demişse, neyi vaat etmişse o aynen öyle tahakkuk edecektir ve eder. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gerçekten öyle. Allah, yok muazallah ya. Allah geleceği bilmez veya lüzumsuz geleceklere ya bu işin lüzumu lüzumsuzu var mı? Sence lüzumlu lüzumsuz olabilir. Fakat ilim için Cenab-ı Allah'ın ilminin kuşatıcılığı için lüzumlu lüzumsuz yoktur. Olamaz böyle bir şey. Çünkü her bir hadisenin ve her bir mahlukun her bir hareketinin kainat içerisinde kendisine ait özel bir yeri vardır. O yer olmazsa kainatta boşluk olur. Onun için Cenab-ı Allah Bakara Suresi'nin başında çok etkileyici ve fevkalade bir örnek veriyor. Diyor ki: Es-sayd billah inna Allah la yastahyi en yadraba meselen ma ba'udatan fama fuqaha. Fama'al lazina amanu fa ya'lamuna hakku min Rabbim. Ve amma'l fiyolun maza arad Allahu bıhaza mesele yızlı bıhi kâthera ve yıhdi bıhi kâthera vıma yızlı bıhi illa Allah herhangi bir şey bakın herhangi bir şey mesela ma herhangi bir şey hatta bir sırrını veya ondan daha aşağısını daha yok arasını fark etmez. Misal vermekten hayal etmez, çekinmez. Çünkü Allah'ın yarattığında utanılacak, çekinilecek bir taraf yok. Bütün mahlukat harikuladedir. Olağanüstüdür. üstüdür. İnsan aklını hayrete düşürecek kadar muazzamdır. İşte bu hakikati bilenler diyor: "Famaladin amanu, fiyâlamuna annahu l-hakumün Rabbim." ...bu söylenenlerin, bu anlatılanların, bu verilen misallerin... ...Rablerinden gelen hakkın kendisi olduğunu bilirler. Ama kafirler... ...Allah bu misali verdi ne demek istedi derler. Kafalarını yormazlar. Allah'ın vaadi, Allah'ın misalleri... ...Allah'ın geliştirdiği, vuku'a getirdiği... ...meydana getirdiği olayların... ...hikmetleri, mahiyetleri üzerinde... Düşünmezler. Bu olayların bizlere ne gibi mesajlar verdiğini hatırlarına getirmek istemezler. İşte Allah bu sebeple misal aynı. İşte Allah'ın kudreti burada tecelli ediyor. Veya tecelli noktalarından birisi bu. Yudullu bihi kethiran <gülüyor> ve yehdi bihi kethiran. Allahu Ekber. O misal ile, o misal sebebiyle pek çok kimseyi saptırır. Ve pek çok kimseyi hidayete ulaştırır. Misal aynı. Örnek aynı. Kimisi o örnekle hidayet buluyor. Kimisi o örnek sebebiyle dalalete düşüyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam da böyle. Kur'an-ı Kerim de böyle. Kur'an bu Kur'an'dır. 14 asırdan beri bu Kur'an'dır. Resulullah aleyhisselatü vesselam aynı Resulullah'tır. Sünneti aynı sünnet ise niyedir? Birisi bir hadisi okur böyle haşa saçma sapan şey mi olur der. Nereye giderse gider. Bir diğeri Allahu Ekber der. Gerçekten sen Resulullahsın der. Aynı hadis Hadis aynı hadis. O halde insanın neyi gördüğü önemli değil. Nereden baktığı önemli. Nereden bakıyorsan öyle. Nitekim geliyor birisi, hadiste biliyorsunuz, Hazreti Ebu Bekir geliyor, Ya Resulallah, ne kadar güzelsin, ne kadar hoşsun, ne kadar iyisin. Doğru söyledin diyor. <gülüyor> Ebu Cehil, senden daha kötüsünü görmedim, senden daha berbatını görmedim. Söyleyin, duruyor. Doğru söylüyorsun. Ya Resulallah ikisine de doğru söylüyorsun dedin. Ben bir aynayım diyor. Herkes kendisini görür. Hak böyle bir şeydir. Hak aynadır gerçekten. Kişinin hakka bakışına göre hakkı görüşü mevzu bahisidir. Nasıl bakıyorsa öyle görür. Ona öyle dikkat etmen. İşte Allah'ın vaadidir. Allah neyi vaad ettiyse onu aynen öylece gerçekleştirir ama insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Niçin? Çünkü insanların çoğu yalemune zahire min alhayat aldünya, vahum gafilun. Onlar ancak dünya hayatının zahiri bir kısmını görürler. Dışa yansıyanın bir kısmını. O da hepsini de değil. Üstelik onlar ahiretten gaflette olanların ta kendileridir. O halde dünyayı olabildiğince kapsamlı ve olabildiğince gerçeğine uygun olarak görebilmek için ahiretten gafil olmamak lazım. Ahiretten gafil olanlar çünkü dünyanın ancak zahirini o da kısmen görebilirler. O manada biz Müslümanlar ahireti ne kadar iyi biliyor ve ahiretten ne kadar gafil değilsek dünyayı da o kadar doğru ve sağlıklı tanıyabiliriz. Ama gel gör ki ahiretten asla gafil olmamaları gereken biz Müslümanlar ahiretten fazla gafil olduğumuz için veya gafletimiz oranında Dünyaya prim veren hale geldik, dünyaya prestij eder hale geldik ve dünyayı hak etmediği, dünyalığı hak etmediği mevkilere getirdik. Dünyavileşmekten çırpınıyor, işte şikayet edenlerimiz çok. Şikayet etmeyin. Şikayet yerine hastalığı, bataklığı kurutun. Sivrisinekler etrafı istila ettiğinde de bildiğin kadar daha çok istila ederler. Bataklıkla ilgilenmek zorundasın. Dünyayı bize bataklık haline getiren ahiretten gafletimizdir. Ahiretten ne kadar gafil kalırsak bu bataklıkta o kadar çok debeleniriz. Ama ahireti hakiki ve chesiyle tanır ve hak ettiği gibi ...ona itibar eder ve gereken kıymeti verirsek... ...dünyada oturması gereken... ...hayatımızda ve zihnimizde ve kalbimizde... ...oturması gereken yere oturur. Yanlışlık burada. Dünyavileşmenin tedavisi... ...veryansın edip ağlayıp sızlamak değildir. Eyvah Müslümanlar dünyaleşti öldü bitti gitti. Müslümanlar ölmez bitmez gitmez. Hastalanır. Hastalıklarını da tedavi etmek hastalıktan ver yansın etmek değildir. O bataklığı kurutacak ilacı vermektir. Hem de öyle güzel bir ilaçtır ki, ahiretteymişsin gibi, ahireti dünyada yaşamak kadar lezzetli, ahireti dünyada yaşayabildiğin kadar hayırlı bir ömür sürmek mümkün değildir. Ahireti ne kadar yaşayabilirsiniz, ahireti ne kadar dünya hayatınızın içine sindirebilirseniz, o kadar rahat ve huzur içinde yaşarsınız. O kadar insanlara faydalı olursunuz. O kadar insanlara güzel örneklik teşkil edersiniz. Ama biz ahireti ne kadar, Ahirette ne kadar hayatımızda, zihnimizde ve kalbimizde yer ayırırsak, dünyada o kadar istila eder. Oysa Cenab-ı Allah, bir kalpte birbirine zıt iki sevgiyi barındırmaz. Kalbin sevmesi gereken neyse, ne değiyorsa bizim kalbimizin ona bağlanmasına, ...sevilmeye kalbi ona bağlamalıyız. İstediği kadar nimetleri bol olsun... ...zail olana mı kalp bağlanmak daha mantıklıydır? Ebedi olana kalbi bağlamak mı daha mantıklidir? Dünya nimetleri... ...nimetleriyle dünya... ...musibetleriyle dünya... ...zaildir, geçicidir... Dediği gibi halk şairinin en çok yaşayan yüzyıl yaşıyor. Sonu ne? Bir tobbes. Bu kadar. Ötesi yok. Ama ahiret öyle mi? Ahiret Fîhâ mâ lâ aynun ra'at ve lâ uzunun sem'at ve lâ khatar <gülüyor> âlâ kalbi başar diyor. Hiçbir gözün görmediği ...hiçbir kulağın işitmediği... ...ve hiçbir kimsenin hatırından geçirmediği nimetler var. Fazla söze hacet yok. Akıl hangisini tercih eder? Ahireti tercih etmek üstelik... ...dünyayı terk etmeyi gerektirmiyor. Dünya nimetlerini, lezzetlerini, güzelliklerini dışlamayı da gerektirmiyor. Fakat dünyaya etmek. Ahireti o oranda dışlamayı beraberinde getiriyor. O da allah Teala'nın muazzam hikmeti ve takdiridir. Onun için ahiretten gafil olmamak gerek. Ahireti doğru anlamak ve ahireti dünya hayatımızın belirleyicisi haline getirmek. Ahireti dünyada yaşamak böyledir. Kastettiğimiz bu. Dünya hayatımızı ve dünyadaki her türlü ilişkimizi, kararımızı, tavır alışımızı ve duruşumuzu belirleyecek olan ahiret olmalıdır. Ahiret idraki bunu gerektiriyor. Cenab-ı Allah bizleri buna mazhar kılsın inşallah. Ondan sonra Cenab-ı Allah o insanların bilmeyen, çoğunluğu teşkil eden bilmeyen insanlara, Gayb zabiriyle gönderme yapıyor. Diyor ki: O dünya hayatının zahirini bilen ve ahiretten yana gaflet içinde olanlar E ve lem fi enfusihim. Kendileri hakkında veya kendi kendilerine. İkisi de uygundur. Hiç düşünmezler mi? Kendi kendilerine şunu düşünsünler. Neyi? Ma halakallahus semawati vel arda ve ma beynehuma illa bil ve Yani nasıl her şey Allah'ın vadiyle oluyorsa Allah her şeyi de ismini koyduğu, tahdit ettiği, tayin ettiği bir vade sebebiyle yaratmıştır. Onlar kendi kendilerine veya kendi nefisleri üzerinde düşünmezler mi? Düşünmediler mi? Allah gökleri ve yeri bu bir gökler ve yer <gülüyor> ve ma beyne hume. ve ikisi arasında neler varsa hepsini ancak hak ile hak yani her şeyin ölçüsü dengesi adaleti ne ise ona uygun olarak yaratılmıştır celelim Museme ve bu dünyadaki bu kıyamete kadar ki bütün varlıkların her bir şeyinin yer olsun gök olsun ikisi arasındakiler olsun ismi konulmuş vadesi tespit edilmiş bir ecele bir vadeye kadar belli bir ecele kadar ne yapmış yaratmış olduğu üzerinde hiç düşünmezler yani az önce belirttiğimiz gibi ne kadar yaşarsak yaşayalım. En çok yaşasa insan yüz yıl yaşıyor dediği gibi. Sonra Musa Aleyhisselam'a ölüm meleği gelince arada geçen konuşmanın bir bölümü şu. O zaman ey Musa diyor, madem şimdi ölmek istemiyorsun elini bir ineğin veya bir devenin hatırını da yanlış kalmadıysa, ikisinden birisi ama hangisi hatırlamıyorum. Sırtına koy. Elinin altına kaç tane kıl geliyorsa veya tüy, her birisi için bir yıl daha yaşayacaksın. Sonra ne olacak diyor, öleceksin. O zaman şimdi öleyim diyor. Madem sonu ölümle bitiyor, ölümden kurtuluş yok, Yaşayıp da bu dünyanın meşakkatini bir peygamber dahi olsa çekmenin gereği yok diyor. <gülüyor> Dünya hayatının hakikatini anladığınız zaman, ahirette de yana da ümidiniz varsa kesinlikle ahireti tercih edersiniz. Ahiret tercih ediyor. İtekin Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allahümmer rafiqal e'la diye buyurmuştur. Ömrünün son günlerinde. Allah'ım benim tercihim en yüce dosttur. Diyor. En yüce dostlar, yol arkadaşları kimler? Melaike-i kiram. Ben onlarla beraber bulunmak bulunmayı tercih ettim. Aişe radıyallahu anha validemiz de bu sözünü işitince, Anladım ki diyor Resulullah aramızda kalmayı tercih etmeyecek. Seçmekte serbest bırakıldı ve el-Rafiqü'l-E'lâ'yı tercih etti. Cenab-ı Allah'tan hayırlı neticeler, akıbetler dileriz. Afiyetle dolu bir hayat, afiyetli bir ölüm, afiyetle bir diriliş ve afiyet içerisinde Yüksek makamlara Allah'ın nasip etsin. Her şey demek ki bu dünyada bir vade iledir. Nitekim Cenab-ı Allah en ebedi, en uzun ömürlü kabul edeceğimiz belki varlıklardan birisi nedir? Güneş'tir. Mahlukattan. Onun için de diyor Cenab-ı Allah, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللّٰهَا <gülüyor> Güneş bile kendisi için tayin edilmiş bulunan karar kılacağı ve hareketinin duracağı bir vakte kadar yani onun için finiş çizgisini teşkil edecek bir yere kadar akıp gider, yürüyüp gider. Güneşin de gidişinde sonunda varacağı bir noktası vardır. Tabii ben bu ayet-i kerimenin ne kadar muazzam bir ilmi mucize olduğu üzerinde durmayacağım. Belki nasip olur da oralara gelirsek o zaman bir iki söz söyleriz nasip olursa. İslam gelinceye kadar Grek astronomisi ve Batı astronomisine göre dünya hareket ediyor. Güneş sabit idi. İslam alimleri ikisini de kabul etmedi. Güneş de hareket ediyor, dünya da hareket ediyor. Ay i Kerime de bunu gösteriyor. Ve şemsu tecrili müstakar illaha diyor. Ondan sonra vel kamara kaddernehü menazil Ay için konaklar belirledik. Ay sürekli olarak <gülüyor> görüntüsünün değişmesi değil mi? Bile hareket halinde olduğunu gösteriyor. Güneşin de dünyanın da hareket halinde olması güneş sisteminin ve güneş sisteminin içinde bulunduğu galaksinin hareket halinde olduğunu gösteriyor. Muazzam şeyler bunlar. Fakat bunların bile varacakları bir yer vardır. Çünkü Cenab-ı Allah her şey için bir tayin etmiş olduğu bir vade tespit etmiştir. <gülüyor> Her bir varlık diyor, kendisi için tayin edilmiş olan o vadeye, o ecele gelip dayanacak. Dayanacak. Fakat insanların birçoğu, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı inkar ediyorlar. Yani bunun da bir eceli var. Şu varlık aleminde gördüğünüz vadeyi, eceli İnkar edemeyeceğinize göre benim huzuruma kavuşmayı da inkar edemezsiniz diyor. Yani kayıb aleminin müşahede ettiğimiz görünür alemden sayısız delilleri vardır. Sayısız delilleri vardır. Allah'ın huzuruna çıkmanın da bu şekilde vadeli yaratılmış olan her bir varlık Allah'ın huzuruna çıkmanın delilidir. Çünkü onun da zamanı gelince bitiyor. Bizim de vademiz gelince bitiyor. Ve ondan gelen, onun yarattığı yine onun huzuruna gidecektir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bize telkin ettiği nasıl diyelim? Mantıki ve kaçınılmaz bir gerekçedir. Çünkü biz boşu boş, boşu boş yaratılmadık. Boşuna yaratılmadık. İyi kötü ameller yapıyoruz. E, iyi amellerimizin karşılığını ne zaman göreceğiz? Kötü amellerimizin cezasından ne zaman sorgulanacağız? Bu mantıklı bir zorunluluk değil mi? Hayatımız bunu gerektirmiyor mu? Adalet anlayışımız bunu gerektirmiyor mu? Her hak sahibine hak ettiğinin verilmesi fıtri bir hakikat değil midir? Bu böyle olduğuna göre Bazen, mazlumu zalim diye cezalandırabiliyoruz bu dünyada. İsteyerek bilerek bile değil. Elimize ulaşan deliller bunlar olduğu için belki. Bu budur. E bazen de zalimi el üstünde tutuyoruz. Bilerek değil. Onu bir adam zannettiğimiz için. İyi bir insan zannettiğimiz için bunu yapıyoruz. Bir de ahirette bakacağız ki her şey gerçek yüzüyle ortada. Kim bilir salih bir insan diye zannettiğimiz ne kadar kişi. Maazallah. Böyle olmadıkları o zaman hakikat perdesiyle her şeyin görüleceği veya sahnesinde görüleceği ...bir vaziyette onun hiç de öyle olmadığı görülecek maalesef. Rabbim muhafaza buyursun. Çünkü... inna Allah la yekfe aleyhi şey'un fil ardi... ...vela fis sema'a. Göklerde olsun yerde olsun... ...hiçbir şey Allah'a gizli... ...değildir. Dolayısıyla... ...ahireti... ...iyi dünyayı ahireti iyi bilmeyince, ahireti iyi değerlendirmeyince dünyayı da iyi değerlendiremeyiz. Dünyayı iyi doğru anlayamadığımız zaman dünyevi amellerimiz de doğru olmaz. O halde her türlü sıkıntının, her türlü zorluğun, her türlü yanlışlığın gerçek ilacı ve tedavisi ahireti Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı gibi idrak etmek ve bu ahireti o haliyle kalbimize ve hayatımızın tam ortasına yerleştirmek, hakim kılmak icap ediyor. Yine Allah'ın huzuruna, Allah'a kavuşmanın bir delili ve gerekçesi geliyor. Evelem yesirû fil ard Onlar yerde gezip dolaşmadılar mı? kana key fe min kablim gezip dolaşsınlar da kendilerinden öncekilerin akıbetlerini görmek için gezip dolaşmadılar mı Onlar kendilerinden öncekilerin akıbetini görmek için yeryüzünde dolaşmadılar mı Müslümanın yeryüzünde dolaşmalarıyla. ile mi söyleyeyim, bir Müslüman gibi inanmayan bir turistin, turistik gezisi arasında çok büyük bir fark vardır. Müslüman gezer dolaşır, ibret alır. İyi şeyler görürse, kendi iyiliklerine katmaya çalışır. Kötü şeyler görürse, onlardan ibret alarak o yanlışlara düşmemeye gayret eder kanu ashad minhum kuvve. onlar yani o kendilerinden öncekiler kendilerinden daha güçlüydüler bunlardan daha güçlüydüler fakat üstelik ve asarul ard yeri alt üst ettiler yani sürdüler evvelüm tüneller açtılar ne yaptılarsa yaptılar yani Kanalları açtılar, barajlar yaptılar, her bir şey yaptılar. Ve amaruha, ekserimme amaruha. Bunların yani bu Kur'an'ın ilk muhatapları olan Mekkelilerin, yeryüzünü imar ettiklerinden daha çok imar ettiler. Ya ömür sürdüler manasına imar ettiler veya bayındırlık eserleri, bayındırlık eserleri. Daha çoktu, daha çok eser bıraktılar. Daha görkemli eserler bıraktılar. Öyle bugün bile bakıyoruz, kardeşim öyle kaleler yapmışlar, öyle şatolar yapmışlar, öyle kervansaraylar, öyle saraylar, öyle kaleler, öyle şunlar, öyle bunlar köprüler yapmışlar ki, camiler, kiliseler, katedraller ağzımız açık kalıyor. Fakat iyi veya kötü olsunlar. Bunlar neticede ne oldu? Üstelik bütün bunlara Rasulleri Risaletlerini doğrulayan ve ispatlayan apaçık delillerle ve mucizelerle de geldiler. Ama sonları ne oldu? Onu zikretmiyor ayet-i kerime burada. İman etmeyenler helak edildi diyor. Nice kavimler helak edildi veya ümmet olarak süreleri bitti, telef olup gittiler. Ama bir yasa var. Fe kana Allahu li Allah asla onlara zulmedecek değildir. Zulmetmemiştir. Başlarına gelenler Allah'ın onlara zulümlerinin bir netice zulmünün bir neticesi değildir haşa. Onlar ...o akıbeti hak ettiler de... ...helak oldular. Lut kavmi o akıbeti... ...helak ettiği için helak oldular. Ad ve Semud kavimleri... ...o akıbetleri hak ettikleri için... ...helak edildiler. Firavun ve kavmi... ...o akıbetleri hak ettikleri için helak edildiler. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler... ...ve beraberlerindekiler... ...o akıbeti hak ettikleri için... ...helak edildiler. Ve bundan sonra da nice nesiller... Kim helak edildiyse, hak ettikleri için helak olmuşlardır. allah Teala haşa kimseye zulmederek, kimseyi helak etmemiştir. Hatta bir helak gibi olan bir hadise, de eğer mümin ve kafir karışık olarak, ecelleri gelmişse o hadise sebebiyle, mümin niyetine göre, nimete mazhar olur o hadisede kafir de niyetine göre azam olur o hadise onun için. Faraza bir depremde iman eden de ölür. Allah'ı inkar eden, dini reddeden, hatta dine adalet eden de ölür. İman eden bir kimse için o depremde ölüm şehadet ecrine nail olmaya, şehadet ecrini almaya vesiledir. Öbürü için de Dünyada da onun için azap olur. Ahiretteki azap da eşeddu eb kadedi gibi Kur'an-ı Kerim'in daha çetin ve daha kalıcıdır. Mümin için de vel ahiretu hayru Ahirette mümin için de daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Mesela burada o halde tekrar edelim. Mesela uzun ömür yaşamak da değildir. Mesele dünyada çok büyük kalıcı eserler bırakmak meselesi de değildir. Bütün mesele senin insan olarak, mümin olarak veya maazallah kafir olarak bırakacağın eserdir. Çünkü Cenab-ı Allah bizim yeryüzünde bıraktığımız ize varıncaya kadar hepsini yazıyor. Nektubu ma kaddemu. Ve eferahum diyor. Biz onların önden gönderdikler, gönderdiklerini de sonraya bıraktıklarını da yazarız. Eferahum'un <gülüyor> bir manası da bazı müfessirler camiye giderken, namaza giderken yolda bıraktıkları izlerini dahi yazarız. Onun dahi ecri var. Çünkü... Sahabe-i kiram soruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a insanın ecrini mertebesini yükselten şeyler arasında neler var? وَكَثْرَتُ الْخُطَى el الْمَسَاجِدِ diyor. Mescitlere çokça adım atmak. Yani çok gitmek. Namaz vakitlerinden mescitlere gitmek. Bu mudur. Bir bir 25 veya bir rivayete göre 27. Tek başına kılman göre. Bunları ihmal etmemek. Elden geldiğince değerlendirmek lazım. Daha önce de söylemiştim. Cenab-ı Allah'ın kıyamet gününe verdiği isimlerden birisi nedir? Yavmut tegâbun. Aldanış günü. Hadis-i şerifte diyor ki veya müfessir sahabe tefsiridir. Allah-u Alem şu anda tam emin değilim. Diyor ki kıyamet gününde zannederim de hadistir. Şey ama önemli olan doğrudur yani. Diyor ki kıyamet gününde ben aldandım demeyecek ne mümin ne kafir kimse kalmayacaktır. Mümin de aldandım diyecek, kafir de aldandım diyecek. <gülüyor> mümin salih amellerine karşı verilen büyük mükafatı görünce aldandım. Niçin daha çok amel etmedim diye aldandığına yanacak kafir de müminlerin mükafatını görünce ben gerçekten aldandım niçin bunlar gibi iman etmeyip de nimetlere gark olmadım diyecek mümin de kafir de aldanışta olacağını anlayacak kıyamet günü öyle bir gün ha, o halde bu aldanış günü gelmeden önce niçin daha çok salih amel işlemedik Salih amellerimizi neden çoğaltmadık diye faydası olmayacak şekilde yanmadan önce, üzülmeden önce olabildiği kadar fırsat elde varken her türlüsünden ama salih amellerimizi, gücümüz neye yetiyorsa, ne kadar yapabiliyorsak salih amellerimizi artırmanın yollarını artırın. Yolda gidip gelirken daha hayırlı bir iş yapamayacaksanız dua ederek gidip gelin. Dua ederek Dua müminin her halükarda, her durumda yapabileceği bir ibadettir. O ibadete dikkat edelim. Evet. Fe ma Allahu Allah li Allah onlara dünyada onları helak etmesi sebebiyle zulmetmiş değildir. Velakin kanu enfusuhum Fakat onlar bizzat kendi öz nefislerine zulm ediyorlardı. Kendi kendilerine zulm ediyorlardı. Evet. Mümin de her halükarda nefsine zulmettiğini Allah'ın huzurunda itiraf eder. Rabbena zalamna enfusen ve illen tagfir ve terhamna lenekunanna minal hasirin. Kendi nefsine zulmettiğini ilk itiraf eden Adem babamız. Onun sünnetini devam ettirmeliyiz. Bizim de zulmümüz çok kendi kendimize. Nefsimize zulm ettik. Sen bize mağfiret buyur, mağfiret etmezsen, bize merhamet buyurmazsan biz hüsrana uğrayanlardan olacağız demişlerdi. Tevbeleri bu. Yunus Aleyhisselam <gülüyor> yaptığı neydi? Ama bir nebi'nin bize göre hiç vebal olmayan bir hali olmaması gereken bir davranış olarak görünüyor. Baktı ki kavminden kavminin imanından ümit kesti, kavminin yanını kavmini terk etti gitti. Öyle mi? Kısaca öyle. Ondan sonra çekilen Kur'an neticesinde Kur'an'a isabet ediyor, denize kendisini atıyor balık onu yutuyor ve Cenab-ı Allah tesbihin faydasına bakın Allah'ı zikretmenin duanın faydasına bakın velev lâ kâne minel musebbihîn lelebise fî bâdnîhî ilâ din diyor eğer Yunus tesbih edenlerden olmasaydı o balığın karnında ya olayı büyütmeyin bir şey yoktur belki o balığın karnında din gününe kadar kalacaktı diyor. Kıyamet gününe kadar kalacaktı. Diyor. Peki ne yaptı Yunus Aleyhisselam? La ilahe illa ente. Subhaneke inni kuntu mine zalimin demişti. Hem Yüce Allah'ı tesbih ve temcid var. Yüceltme var. Hem de kendi nefsini kırma var. Hatasından pişmanlık var. Tevbe etmek Büyük bir şeydir bu. İnsanın kendi nefsini hak ettiği yere oturtması, buna bağlı olarak gerektiği gibi tövbe ve istiğfarda bulunması, Allah'ın zikretmesi, anması imani ifade yerindeyse asaletin bir gereğidir. Peygamberler bunu ihmal etmemiş. Efendimiz diyor, ben bir günde yetmiş defa, bazı rivayetlerde yüz defa Allah'tan mağfiret dilerim buyuruyor. Mağfiret diledikçe ifade edilirse <gülüyor> nefsiniz ve nefsimiz hak ettiği yere doğru daha çok yaklaşır. Allah'tan istiğfar tekebbürün de ceza şeydir, ilacıdır. İstiğfarın kısacası Nefis büyüklendiği için günah işler. Hangi tür, hangi sebep sizi günaha itiyorsa istifhar o günaha iten sebebin geri çekilmesine sebep olur. Ona dikkat etmemiz lazım. Thumma kana aqibatallezina asao'us su'a enkezzabu biayetillah ve kanu biha yasta'ziun. Allah onları zulmetmedi ama ne oldu? O kötülüğü, o kötülük işleyenlerin akıbeti es-sü'e oldu. Cehennemin bir adıdır. Veya kötü azap. O kötü iş yapanların, yanlış iş yapanların, günah işleyenlerin sonunda vardıkları akıbet cehennem oldu. <gülüyor> Niçin? En kezzebu bi ayatillah. <gülüyor> Allah'ın ayetlerini yalanladıkları için. Ve kânu biha yesteziûn onunla alay ettikleri için. Allah'ın ayetlerini yalanlayacak olan daima yalanlar. Alay edecekler de her zaman alay eder. Fakat Müslümanların akidelerini ciddi bir şekilde öğrenip, şeriatlarının gereğince ciddi bir şekilde yaşamaları istihza edenlerin, alay edenlerin alaylarını açığa vurmalarını önler hadlerini bilmelerine en büyük cevaptır. En büyük sebeptir. Müslümanın akidesini gereği gibi yaşaması, şeriatın gereklerini adam akıllı yerine getirmesi. Bu budur. Eğer küffarın dilini, dinimizin aleyhinde uzanan dillerini kesmek istiyorsak, bilelim ki en etkin yol, bizim, Akideyi ve şeriatı hakiki bir şekilde yaşamamızdan geçer. Biz yaşadığımız zaman İslam'a nasıl dili uzatabilecekler? Neyi tenkit edecekler? İslam bizim acizliğimizi kabul etmez. İslam ümmetin fakir kalmasını kabul etmez. İslam ümmetin cahil kalmasını kabul etmez. İslam ümmetin sömürülebilecek bir halde kalmasını kabul etmez. Bu ve benzeri sebeplerle, küffar bizimle alay ediyor, bize de dil uzatıyor. Biz, Allah'ın dediği gibi olursak, bunların hiçbirisi bizde olmaz. İlim dersen, en öncün, önde biz oluruz. Ahlak dersen, en önde biz olmalıyız. Gelişme dersen, en önde biz olmalıyız. Muhtaca, fakire, yoksula, kimsesize, çaresize, deva olmak dersen, en önde biz olmalıyız. Kısacası bütün hayırlarda, güzelliklerde en önde bu ümmet olursa kafir bizim neyimizle alay edecek. Çaresiz zehrini içine akatacak. Ama biz bizim bu halimiz zehirlerini üzerimize üzerimize hatta kusmalarına sebep teşkil edecek bir vaziyette bulunuyor. Cenab-ı Allah bu manada ümmete gerçek intibahı nasip buyursun inşallah. Devam ederiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Cenab-ı Allah bu göreceğimiz ayet-i kerimelerde ölümden sonra diriliş ve Allahü Teala'nın huzuruna dönüşün olacağını bir daha vurguluyor ve delillendiriyor. Ölümden sonra dirilişin Kur'an-ı Kerim'de delilleri çok ilginç, çok enteresan ve bu şekilde böyle bazen fark ettirmeden kalbe işleyen bir surette veriliyor. Bakın, Allahu yabdaul halqa, thumma yu'idhu, thumma Bir ayet üç tane kısacık cümle. Allahu yabdaul halqa yaratmayı ilkin başlatan, yani yokken yaratan Allah'tır. O yaratır. Bunda kimsenin itirazı olur mu? Yoktur. ثُمَّ يُعِدُهُ O yarattığı ortadan kalkar, sonra tekrar onu iade eder. Her baharda, her baharda kısacık bir süre içerisinde, Yapraklarını dökmüş çıplak dal halindeki ağaçların bir bakıyorsunuz ikinci gün, iki günde ağaç yaprakla dolu vermiş. iki gün bile sürmüyor bir ağacın yaprakla dolması. Mevsimi gelince çiçeklenmesi, zamanı gelince meyve vermesi. Sırf ağaç bitki buna tohumla yaşayanlar da dikilerek fidan olarak yaşayanlar da dahil ilişkisini düşündüğünüz zaman bile Tabukal bir diriliş hadiseleriyle karşı karşıya kaldığınızı anlarsınız. Müthiş bir şey. O çürümeye yüz tutan buğday tanesinin gücüne bunu bilim adamları hesap etmek zorundadır, etmişlerdir belki de. Nasıl bir güç ki o çürüdü zannedilen veya si normal olarak çürübesi gereken o buğday tanesi veya arpa tanesi veya başka herhangi bir tahıl. Çimleniyor, yavaş yavaş boyatıyor, toprağa delip Çıkar veriyor. Yükseli veriyor. Boy atıyor. Başak oluyor. Zamanı gelince o tekrar bizim için en ciddi bir besin kaynağı olarak bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Yer ölü. Tohumu saçtığınız zaman tohum da ölü, yer de ölü. Öyle mi? Öyle. Bunu bizzat toprakla uğraşanlar daha iyi görüyor. Ve o toprağın üzerinden makul bir süre geçtikten sonra o toprağın içindeki o buğday taneciyi Cenab-ı Allah'ın dediği gibi dilediği kadar bir buğdaydan bir başak bir başakta bazen on bazen on beş bazen yirmi bazen de da daha fazla ne yapıyor? taneler oluşu veriyor bu ölümden sonra dirilişin dünya hayatında Cenab-ı Allah'ın bize gösterdiği en büyük delillerden birisidir yan yana bitkiler ağaçlar çiçekler vesaire hepsinin toprağı aynı ...toprağı aynı, sulanması aynı, şartları tamamen aynı, aldığı hava aynı. Her birisinin meyvesinin tadı, lezzeti, rengi, boyu, posu, en iyi boyu farklı. Bazen bir üzüm salkımı salkımının bile taneleri birbirinden farklı olabiliyor. Ve çoğunlukla biz aralarındaki farkı da ayırt edemiyoruz. Çok büyük bir Haliktir Cenab-ı Allah. El Halikul Azim. Onun azametini kavrayıp idrak etmemiz mümkün değil. Ancak bu şekilde böyle bazı e, parıltılarla kısmi bir şekilde idrak etmeye çalışabiliyoruz. İşte bu Cenabı Allah diyor ki Allahu yebdaul halq. Mahlukatı yaratmayı ilk olarak başlatan Allah'tır. Summe yu'iduhu. O başlattığının bir sonucu var, bitiyor. Sonra onu tekrar yaratıyor. Kainat kesintisiz yaratma ve yok etme zinciridir. Bir taraftan varoluş, bir taraftan bitiş. Bir taraftan yeniden varoluş, bir taraftan yeniden. E bu böyle devam edip gidiyor. ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Ama bir sonrası vardır ki, artık iade son bir defa yapılacaktır. İşte o vakit ona döndürüleceksiniz. Niçin? Bir sebebi var tabi. Ve bunun bir neticesi var. Ona döndürülmenin sebebi belli. Li tuce kullu nefsin bima kesebt diyor başka ya da Cenab-ı Allah. Her bir nefis kazandıkları neyse karşılığını görsün diye diriltilecektir. İyi iyi kötü kötü o kadar. Ve yevmete kumus saat işte o döndürülüşten sonra ne olacak? Kıyamet kopacak o dönüşle. Kıyamet kopacak o dönüş gerçekleşecek. Artık günahkarların bir rahmet ümit edecek halleri kalmayacaktır. Bir rahmet ümitleri hatta hiçbir iyi ümitleri, iyi namına hiçbir şey ümit edemeyeceklerdir. Orada ümitleri bitecek artık. Ümit... En çaresiz olan insanı bile hayata bağlayan güçlü bir bağdır. Onların ümitlerinin de kalmadığı bir vaziyetleri olacak işte. Allah'ın huzuruna çıkacakları vakit dirilişle birlikte hiçbir rahmet ümitleri olmadığı halde diriltileceklerdir. İşte azapları cehenneme varmadan önce bile başlıyor. Çünkü rahmet ümit etmiyorlar. Edemiyorlar. Onun için Cenab-ı Allah biz müminlere hitaben dünyada da ahirette de ve la taknutu min rahmetillah diye buyuruyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ümit kesmeyin. Ya acaba bir gün gelecekte İslam tekrar eski günlerine kavuşacak mı? Bu soru ümitsizliğin sordurduğu bir sorudur. Ne demek kavuşacak mı? Kavuşacaktır. Bir gün gelecek ve bu gerçekleşecektir. İmanına sahip olmak zorundayım. Ne diyor Bakara suresinde? Müthiş bir örnek veriliyor. Kıssanın kahramanının Uzer Aleyhisselam olduğu söyleniyor. Ayet-i Kerime'de isim veriliyor. Evkellezi Marra ala karyetin ve hiye kâviyetun ala uruşiha. Kale ennâ yuhillâhu ezil arda Bir de şunu misal göster diyor. O kimse ki Çatıları duvarları üstüne yıkılmış. Çatıları çökmüş, duvarları çatıların üzerine yıkılmış. Kasabanın yanından geçmişti. Ve dedi ki, acaba Allah bu kasabayı yeniden diriltecek mi diye soruyor. Allah diyor, Onu yüzyıl ölü bıraktı. Sonra tekrar onu diriltti diyor. Ve biz ona bak bakalım kemiklere. Eşeğinin kemiklerini nasıl bir araya getiririz? Bak bakalım. Daha diledik biz senin yemeğin bozulmamış. Bozulmamış, kokmamış. İşte biz ölüleri böyle dirildi. Bu ümmet ölmemiştir bir defa. Ölmüş olsaydı bile ümit kesemezdik. Bu ümmet hala diridir ve hayattadır. Hastadır, kabul ediyoruz. Fakat hastalığının da sona ereceği her türlü ümmet olarak tarih sahnesine yeniden çıkmasının önündeki her türlü engelin ve hastalığının ortadan kalacağı, kalkacağı bir zaman, bugün veya yarın, er veya geç, muhakkak gelecektir. Bundan asla ümit kesmeyeceğiz. Sırt üstü de yatmayacağız. Herkes, kendi şart ve imkanları içerisinde, ümmetin yeniden ayağa kalkması, kendisine gelmesi için, yapabileceği ne varsa onu tespit edip, onu yapmak zorunda. Uludurlar. İşte kıyamet günü kalacağı vakit kafirler ümitlerini kesmiş olacaklar. Allah'ın rahmetinden yana. Üstelik bir son ümitleri var. Dünyadayken Allah'a bir şey zannederek, bize faydaları dokunur diye zannederek koştuğumuz ortaklar Acaba onların bize faydaları olabilecek mi diye düşünmeyecek onlar. Dünyadayken böyle bir ihtimale karşılık, böyle düşünenlerin olabilme ihtimaline karşılık. Ve lem yekun lehum min şurakaihim Allah'a koştukları ortaklardan kendilerinin şefaat edecek kimseleri olmayacaktır kendilerine şefaat edecek hiçbir kimseleri olmayacaktır. Ve kanu bişurakayhim kafirum. Üstelik kendilerini ortak koşanların o ortak koşmalarını reddedecekler. Ortak koştukları o varlıklar kimseler. Bu işlere razı değil olmayacaklarını biz size böyle bir şey emretmediğimizi. Sizden böyle bir şey istemediğimizi söyleyecekler, istemediklerini söyleyecekler, bunu dile getirecekler. O halde Kur'an bize ifade ise vahiy projektörüyle ahirette olabilecekleri, olacakları daha doğrusu çok açık ve net bir şekilde gösteriyor. Artık bunu tasavvur edebilmeliyiz. Kıyamet kopmuş, az veya çok düşünebilmeliyiz o dehşetli hali. Ve kabirlerden kalkmışlar, ümitleri yok. Hiçbir şeyden ümitleri yok. Affedilme ümidi yok, azaptan kurtulma ümidi yok. Azabın hafifletilmeyi umma ihtimalleri bile yok. Öyle bir ümitleri yok. Ne zorlu bir hal olduğunu tasavvur etmek gerçekten zor. Üstelik, kendilerine faydaları dokunur diye zannettikleri, dünyada Allah'a ortak koştukları varlıkların da, kendilerine orada bir faydaları olmayacaktır. Böyle hazin ve sonu mutlak hüsran olan, öyle devam edecek olan, bir akıbet ile karşılaşmamak için dünyadaki ömür sermaye fırsatını iyi değerlendirmek zorundayız. Az önce bahsettiğimiz gibi kıyamet gününün adı aldanış günüdür. Ben müminim aldanmam diye düşünmemek lazım. Bizim de aldanışımız ve üzülmemiz Niçin daha çok amel işlemedik? Daha çok salih amelimiz olmadı diye olacaktır. Onun için bu fırsatı değerlendirelim. Bu fırsatı boşuna harcayıp tüketmeyelim. Karımız da burada, zararımız da burada. Bu tarlaya çok verimli, güzel ve sağlıklı ürün alacak şekilde tohumlarımızı ekmeliyiz. En güzel, en karlı, en verimli ne olacaksa onu bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Devam ediyor kıyametin tasvirine. Ve yevmete kumus saatu yevmai Kıyametin kopacağı gün o gün hepsi dağılacaklardır. Fırka fırka gruplar halinde ayrılacaklardır. Yani müminler ayrı bir fırka, kafirler ayrı bir fırka. Ondan sonra müminler de kafirler de kendi aralarında ayrı ayrı bölükler olacaklardır. فَاَمَّا الَّذِينَ اَامَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip salih amelleri amel işleyenleri söz konusu edecek olursak fahm fi goudati yuhbarun onlar bir bahçe içerisinde ne olacaklardır sevineceklerdir eğleneceklerdir efendim eee e, iyilik ihsan ve lütuflara mazhar olacaklardır va amellezinekferu ve kezebu biayetina ve liqa'il Maazallah. İnkar eden ayetlerimizi yalanlayan, ayetlerimizi ve ahiretteki kavuşmayı, ahirette gerçekleşecek olan kavuşmayı inkar edip yalanlayanlara gelince feoelike fil azabi muhdarun. İşte onlar azap içerisinde hazır edileceklerdir. Peki ne olacak? Ya Rabbi vaziyet böyle olacak adeta, bir soru normalde sorulur değil mi? Peki ya Rabbin, bu işin kurtuluşu ne? Bu işin kurtuluşu ne? Bu işten kurtuluş 17 ve 18. ayet-i kerimelerde geliyor. Reçetesi belli. Estaizu billah. Fesubhanallah, Allahu Ekber. Hina tumsûne ve hina tusbihûn ve lehul hamdu fissemâvâti vel ardi ve aşiyye vahînetul bu hazin akıbetten kurtuluş işte bu iki ayet-i kerimenin dile getirdiği iman ve amel anahtarıyla mümkündür onun için fe subhanallah adeta sebeplilik bildiriyor yani bu halden bu vaziyetten bu kötü durumdan Kurtulmanın sebebini size öğretiyorum kullarım diyor Cenab-ı Allah. Subhanallah deyin. Subhanallah Allahü u Teala'ya sahih imanın özetidir. Hulasasıdır. Çünkü bu kelime o kadar müstesna bir ifade ki, Subhanallah, Cenab-ı Allah'ı hak ettiği ve layık olduğu bütün güzel sıfatlarıyla nitelendirmiş oluyorsunuz. Cenab-ı Allah'a yakışmayan, O'nun varlığı ve zatıyla bağdaşmayan ne kadar olumsuzluk varsa onları da dışlıyorsunuz. Halis ve katıksız tevhidi ifade eder. Cenab-ı Allah'a iman da bütün iman esaslarını kapsar. Aynı zamanda. Tek başına Allah'a iman mevzu bahis ise iman esaslarının tamamı da O'na dahildir. Tıpkı La ilahe illallah kelimesinin icmali imanı yapması gibi? ifade etmesi gibi. Ne demek icmali iman? İman edilmesi gereken bütün hususlara topluca iman etmeyi ifade ediyor. İşte Subhanallah icmali imanın ifadelerinden bir ifadedir. Ya Rabbi seni bütün kemal sıfatlarınla senin zatına yakışan senin zatının mükemmelliğini ortaya koyan her bir vasıf ve her bir isim ile seni anıyorum sana yakışmayan sana layık olmayan her bir vasıf ve her bir ismin de senden uzak olduğunu ifade ediyor ilan ediyor bunu ne zaman yapacağım bütün vakitlerde Hine tumsune, akşamı ettiğiniz zaman, ve hine tusbihune, sabaha kavuştuğunuz zaman, ve lehul hamdu fissemâvâti vel ard, Allahu Ekber. Göklerde ve yerde, hamd ona mahsustur. Yalnız ona aittir. Övgüler, bütün övgüler, güzellikler ona aittir. Çünkü Allah'ı tesbih ediyorsunuz ya, bunun işte manası bu. Övgüler, bütün övgüler tamamıyla yalnız O'nundur. Ve aşiyen ve öğleden sonra ve hînetu ve öyle vaktinde öyle vaktine girdiğimiz zaman Allah'ı tesbih ediniz. Abdullah bin Abbas'a göre bu ayet-i kerime beş vakit namazı ifade ediyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'de zaten beş vakit namaz geçmez. Kaç vakit geçiyor peki? Kaç vakit Eğer siz cehal yani cahillik ediyorsanız veya bilmiyorsanız öğrenin. Bildiğiniz halde bilmezlikten geliyorsanız Allah hidayet versin deriz. Çünkü hine tumsune akşamladığınız vakit evvela şu beş vakit namazın vakitleri üzerinde biraz kafa yoralım kısaca. 24 saatteki her bir günde meydana gelen değişim esnasında namaz vakti vardır. Tamam mı? Sabah namazının vakti karanlıktan aydınlığa doğru bir değişim zamanıdır. Öğle vakti Gün ortasından akşama doğru bir değişimin zamanıdır. İkindi vakti günün ikinci yarısındaki değişimin ortasıdır. Onun için ikindi namazının bir adı da as salatül ustadır Akşama gelince akşam ile yatsı da iki değişim zamanıdır. Bir Akşam namazın vakti ne zamandır? Güneş batımı ile efendim karanlık basıncaya kadardır kısaca. Kabataslak olarak söyleyecek olursak. Yatsı ne zaman başlar? Karanlığın bastığı andan itibaren aydınlığa fecre kadar devam eder. O halde burada iki tane değişim zamanı var. Dolayısıyla Hine <gülüyor> de iki vakit Abdullah bin Abbas da böyle diyor. Hine <gülüyor> Tumsune ...akşam ve yatsı namazlarını ifade eder. Hine tusbihune... <gülüyor> ...sabahı ettiğiniz zaman... ...sabah namazını ifade eder. Ve laulhamdu fissemavati vel ard... ...yalnız siz yerde... ...Allah'ı tesbih etmekle kalmıyorsunuz. Göklerde de yerde de hamd yalnız onundur. Yani bir manada... ...şu anlatılıyor. Kullarım... ...sizin yeryüzünde bana şu beş vakitte... ...kılacağınız namaza ihtiyacım yok... Beni tesbih eden az kimse yok ki diyor. Beni tesbih eden, bana ibadet eden, bana kulluk eden, bana itaat eden varlıkların azlığından ötürü size namaz kılmayı emrediyor değilim. İhtiyacımdan dolayı hiç değil. Biraz da ona itiraz, e nasıl diyeyim gönderme yapıyor. Sakın ha namaz kılıyorsunuz haşa. Benim mülküme bir şey artırmış olmuyorsunuz. Benim mülküm, malikül mülküm ben. Dünyada da, ahirette de, kainatın mutlak sahibi, mutlak maliki, mutlak yaratıcısı benim. Mutlak egemeni benim. Benim ortağım yoktur. hiçbir. Bana ait hiçbir özellikte, benim hiçbir ortağım yoktur kısacası. Böyle diyor. Ondan sonra, ve aşiyen, öyleden sonra da, yani ikindi vakti de aşi Arapçada öğleden sonra ikindiye özellikle ile akşam arası öğleden yani öğleyi iyice geçirdikten sonra başlayan vakittir. Ve hînetu ve öğle vaktine girdiğiniz vakit. Bu İbn Abbas'a göre bu ayet-i kerime beş vakit namazı zikrediyor. Beş vakit olmasa bile al ıtlak burada dört vakit var değil mi? Dört vakit var. Bir hînetu b'sûne akşam ettiğiniz vakit İki, hine tusbihune sabah ettiğin vakit. Üç, aşiyen. İkindiği vakti öğleden sonra. Ve hine tuzhirun. Aşiyeni, efendim söyle öyle ikindi. Bir de, as salatul usta. salavat. Es salatul usta. Ve kumun illahi kanitin. Bu da asırı beşinci vakit. Eğer bunu dört kabul edersek, salatul usta da illa ikindi olmak zorunda değildir. 5'e tamamlayan hangi vakit olursa, onun ona göre bunu da tevil ederiz. Yani öyle. Beş vakit namaz zaten Kur'an'da yok. Velev yok. Bir de bunu da farz edelim. velevki yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beş vakit kıldı mı kardeşim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam beş vakit kılmamıştır diyen birisi çıkabilir mi? Ömrü hayatında üç vakit, dört vakit, iki vakit ile yetindi mi? Yetinilebilir dedi mi? Yoksa ''İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûte'' Şüphesiz namaz, müminler için vakitleri belli tayin edilmiş olarak, bir farz olarak yazılmıştır. Ayet-i Kerime'nin gereği olarak, kendisi ayrıca vakitlerini de tayin ederek, beş vakit namazı son nefesine kadar kılmayı ve kıldırmayı emretmiş midir? <Gülüyor> namazı olmayan, bir dinin hayrı yoktur buyurmuştur. Bu dinin de direğidir. Onun için hiçbir kimse, hiçbir mümin namaza şöyle yan gözle bakacak. Namazın bu dindeki müminlerin nazarındaki kadru kıymetini, değerini, itibarını azaltmaya yönelik bir söz söylemek ve bir davranışta bulunmaktan son derece kaçınmak zorundadır. Çünkü bu dinde namazın değeri çok çok büyüktür. Kıyametten bahseden ayet grubu ortasında namazı zikrediyor. Çünkü biraz sonraki ayet-i kerime de ölümden sonra dirilişten bahsedecektir. Çünkü namaz aynı zamanda Kişinin hayatındaki bir ölümü, duygularındaki bir ölümü eğer olmuşsa namaz dirilten bir ibadettir. Duyguları diriltir, ruhu diriltir, Cenab-ı Allah ile alakamızı diriltir. Günde beş defa tekrarlanan bu ibadet kadar bizi Rabbimize yönlendiren, bağlayan başkaca bir ibadet, başkaca bir amel düşünülemez. Onun için Ali Sultan Efendimiz namaz benim göz bebeğimdir diyor. Onun göz bebeğini sevmeyen mümin olamaz. O göz bebeği olan olamaz. Sevilerek isteyerek erinmeden, sıkılmadan, of puf etmeden sırtında bir yükmüş gibi bir an önce bırakmak için. Aceleye getirmeden adam akıllı doğru dürüst erkanına riayet edilerek sesli cehri namaz ise namazı kıldıran tarafından şarkıya Türkiye ha haşa benzetilmeden doğru dürüst Kur'an okunarak kılınması icab eden yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Cenab-ı Allah Efendimiz'in göz nuru yaptığı bu namazı da bizim göz nurumuz haline getirsin. Bu ibadet gerçekten büyük bir ibadet. Ve böyle bir mükemmel ibadeti lütfettiği için ayrıca Cenab-ı Allah'a hamd etmemiz lazım. Böyle mükemmel bir ibadeti eda etmeyi nasip ettiği için ayrıca Cenab-ı Allah'a hamdü senada bulunmamız lazım. Büyük bir nimet. Büyük bir nimet. Namazsız hayat ne kıymettir ki? Ne değer ifade eder ki? Öyle diyor Cenab-ı Allah da zaten. Estaizu billah. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا Deyin bana, duanız olmasa ki namazın bir ismi de dua at. Duanız olmasa Rabbim size niye kıymet versin ki? Rabbimin katında değeriniz ne olabilir ki? Bu duayı yapmazsanız, bana dua etmeyecek olursanız, Fakat كَذَّبْتُونَ Yalanlamış olursunuz. Allah'a iman edeceksin, ihtiyacını Allah'a arz etmeyeceksin. Ona ibadet etmeyeceksin, onun namaz kılmayacaksın. Bu yalan bir iddiadır diyor adeta. فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَ O zaman da azap yakınıza yapışacak diyor. Dolayısıyla özellikle namazı vakitleriyle, erkanıyla, rekatleriyle, huşu'uyla, quzu'uyla en mükemmel, en eksiksiz bir şekilde kılmak ve devam ettirmek yine Kur'an-ı Kerim'in emrinin bir gereğidir. Hafizu <gülüyor> al-salavat. Namazları iyice koruyun. Muhafaza edin. Muhafaza edin. Namaz zayıf edilmemeli. Bu ibadet namazını da kaybederse kendisi de kaybolur. Onun için namazı namaza bağlılığı canlandırmak, yaygınlaştırmak Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emrettiği üzere yetişen evlatlarımıza küçük yaştan itibaren namaz kılmaya usulü ve dairesinde Alıştırmaya çalışmak, yapılabilecek, verilebilecek en güzel mirasların, bırakılacak en güzel mirasların başında gelir. Ona dikkat edelim. Unutmayın ki İbrahim Aleyhisselam'ın en güzel dualarından birisi de budur. Rabb-i salati ve min durriyeti rabbena ve tekabbel dua. İbrahim Aleyhisselam yalnız kendisi için namaz kılanlardan ...namazı dosdoğru... ...dimdik ayakta tutanlardan olmayı istemiyor. Soyundan gelecekler için de istiyor. İbrahim aleyhisselam hep... ...soyundan gelecekleri de düşünmüştür. İbrahim ben seni imam yapacağım... Dediğim, ...dediği zaman... ...zürriyetimden gelecekleri de imam yap diyor. Öyle bir düşkünlüğü var. Çoluk çocuğumuza... ...ahirette hayırlı olmaları için... ...hayırla karşılaşmaları için... Düşkün olmalıyız. Düşkünlüğümüz o doğrultuda ne ü nema bulmalı. Ve soyundan gelecekler de yok diyor. Her soyundan geleni imam yapmam diyor. Önder yapmam. Kale la yenalu ahli el zalimin. Benim ahdim, taahhüdüm, sözüm zalimlere ulaşmaz. Ama Rabbi alni mukime salati ve min zurriyeti deyince... Öyle bir sınırlama getirmedi. Çünkü hayır talep ediyor İbrahim Aleyhisselam. İmamet başkalarına, alak, başkalarına karşı da bir sorumluluğu gerektiriyor. Fakat namaz kılmak hayrın çoğalmasını gerektiriyor. Cenab-ı Allah burada ona ifade erindeyse bir kota koymuyor. Çok dikkat çekici bir özellik. Bu da namazın büyük bir hayır ve ümmet için vazgeçilmez... Bir özellik olduğunun bir işaretidir. Allah devam ediyor 19. ayet-i kerime tekrar. Bu iki ayet-i kerimeden yani namazı emreden iki ayet-i kerimeden önceki ayet-i kerimelerin konusunu devam ettiriyor. Çünkü namaz müminin dünya ile ahiret arasındaki müstesna köprüsüdür. insanın, müminin. Müstesna bir köprüdür. Dünyadasın ama namazdayken Olabildiği kadar ifade yerindeyse ahirette gibi huzur içinde yaşıyorsun. Dünya meşguliyetleri seni ne kadar az meşgul edebilirse o kadar ifade yerindeyse uhrevi huzuru, cennetteki huzurdan esintiler yakalayabilirsin. Önemli. Bundan sonra Cenab-ı Allah yukhricul hayye minel meyyit. Adeta namazın diriltici nefesine işaret ediyor. O diriyi ölüden çıkartır. Diliyi, diriyi ölüden çıkartır. Ölü burada namaz kılmayandır. Bir manada. Namaz kılmayan ölü gibidir. Ondan hayır gelmiyor. Ölünün de hayır işlemine imkanı yok. İşte hayırsız kalmışken veyahut da sen kendi adına Hayır işlemiyorken belki haram işlerle uğraşmıyorsun ama hayır getirecek işlerle de uğraşmayabilirsin Mübah olan işler yapıyorsun mesela bu durumda da bir ölü durumundasın fakat namaz kılmakla diriler alemine geçiyor gibi oluyorsun yhrucu haya Minelmeniyet ve yhrülmeyiyi <gülüyor> teminel Hay bu hayattayken de Hayatta olandan da ölüyü çıkartandır. Maazallah aynı sistemde devam edecek olursak müminin salih amellerini ihmal edip namazı terk edip ve bundan sonra da maazallah daha kötü hallere düşmesi de böyle bir hayattayken bir ölüm olur. Ama Ayet-i Kerime'nin ilk hatıra gelen manası bunlar değildir. Ayetin zahiri manası ölüden diriyi çıkartır. Efendim işte nutfeden insanı vesaire falan bunlar o zamanın şartları veya tavuktan pardon yumurtadan civcivi çıkartır falan. Bunlar o zamanın şartları içerisinde belki Verilmiş örneklerdir. Fakat tavukta da, yumurtada da, nutfede de bir tür canlılık olduğu bilinen bir şeydir. Ancak burada hayatı mutlak olarak bir canlılık değil. Hayat, hayatın belirtileriyle anlaşılır. Hayatın ifade ise bir aktivitesi var. Bu aktiviteyi gösteren kimse canlıdır. Araplar öyle der. Yani hareketsiz bir kimseye hareketsiz duran. Zaten meyit kelimesi oradan geliyor. Ölü kelimesi hareketsiz kalmaktan geliyor. Dolayısıyla hayat kelimesi de hay kelimesi de meyitin tam zıttıdır. Meyit hareketsiz hareketi olmayan aktivitesi olmayan demek hay da de, canlı olan aktivitesi olan anlamına geliyor. Dolayısıyla ...bunu böyle anlarsak, problem kalmaz diye zannederim. Ve yuhil arda ba'de mevtiha. Ve zaten bu da onu pekiştiriyor. Daha önce de benzer ifade geçti. Ölümünden sonra da yeri ne yapıyor? Canlandırıyor yere, hayat veriyor. Peki ölüde, hiç canlı yerde, ölü dediği yerde hiç canlı yok muydu? Bakteriler, bilmem neler vesaireler. Her zaman var. Değil mi? Her yerde var. Belki her yerde her yerin altında var, üstünde de var. Her yerde var. Ama Cenab-ı Allah'ın burada kastettiği hayat ve ölüm bizim çıplak gözle ve ilk e, bakışta bu hayattır, bu da ölümdür dediğimiz şeyleri kastediyor. Ayet-i Kerime'yi ona göre anlamak gerekir. İşte siz de böyle çıkartılacaksınız. Ölüyken ...diri olarak çıkarttıracaksınız. Vaktimiz de... ...gelmiş sanki. Burada epey bir ayet-i kerime... ...grubu var. Sadece... ...bir ayet-i kerime ile başlayacağız. Çünkü bunlar... ...Rum suresinin, bu surenin... ...oldukça önemli... ...hususlara temas eden... ...ayetleridir ki... ...bu ayetlerin her birisi... ...ve min ayatihi ve min ayatihi ile başlayan... Ee, aşağı yukarı e, 20. ayetten 24. 25. ayet-i kerimeye kadar ve min ayatihi diye başlayan bir ayet grubu ile karşı karşıyayız. Bunların her birisi de Allah'ın varlık ve birliğinin e, hakikat olduğunu dolayısıyla onun gönderdiği risaletlerin ve şeriatların de hak olduğunu ayrı ayrı gösteren delil ve belgeler üzerinde duruyor bu ayet-i kerimeler. Bu ayet-i kerimeler gerçekten benim hatırladığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de başka bir surede bu şekilde böyle arka arkaya az geliyor. Bir Yasin suretisinde de var. Ee, efendim, e, Ve ayetüllehumu le'yi arzul meyte diye bir geçiyor ama bu kadar seri bu kadar yoğun değil. Onun için bunların özel bir önemi var. İnşallah önümüzdeki derste de bu ayet kerimeler üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Subhanarabbike rabbil izzati amma yasifun ve